Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Anayir. Evet seçim sonuçlarını daha epey de konuşacağa benzeriz... ...ama hemen konuşmaya başlamakta yarar var. En çok başarılı olan kim sence... Bütün bu seçim sürecinde, e, pozisyonu itibariyle bakarsak, e, pozisyonunu dikkate almazsak Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama pozisyonunu dikkate alırsak, e, zorlukları e, sistemin e, çeperlerinde e, sıkışmış olması falan dikkate alırsak, e, emek. Demokrasi Özgürlük bloğu çerçevesinde örgütlenen ama esas olarak BDP örgütünün taşıyıcı güç olarak BDP örgütünün e, yürüttüğü e, bağımsızlar e, girişimi bence büyük kazanan. Şunu, bunu iki nedenler söylüyorum çünkü iktidar partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde üçüncü kez ve iktidardayken ikinci kez iktidardayken ikinci kez. 8,5 yıllık bir bir tek başına iktidardan sonra oy sayısını arttırmış olması hakikaten büyük başarı. Bu dünyada eşeğinderi görülmemiş bir başarı diyemeyiz elbette. Çünkü 20. yüzyılda bazı ülkeler var Japonya'da olduğu gibi veyahut İsveç'te olduğu gibi 30 yıl 35 yıl aynı partinin yönettiği ülkeler bunlar. Evet. Sosyal Demokrat Parti İsveç'te 30 yıldan fazla yönetti ülkeyi yanılmıyorsam 31'den 78'e kadar aralıksız yönetti Japon Liberal Partisi 2. Dünya Savaşı'ndan neredeyse 1990'ların başına kadar yanılmıyorsam ülkeyi tek başına aralıksız yönetti evet ama Bu noktada ufacık bir parantez açayım yani Japon sisteminin demokrasi durumu her zaman biraz tartışmalı da olmuştur bu sebeple ama Tabi tabi evet. tartışmalı olmuştur elbette. Ee, burada da %10 barajının yarattığı bir dinamikti bu hatırlayacaksınız. Evet, tabii. Yani 1900-2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi %34 oyla meclisteki milletvekillerinin %65'ini nasıl aldı ki? Evet aynen öyle tabi. %34 öyle aldı ve ondan sonra ortaya çıkan dinamiği iyi kullandı. İktidar tek başına iktidar olması imkan normal bir e, temsili demokraside, de, nispi temsil sisteminde e, dar bölgeli, e, dar bölgeli e, iki turlu seçim sisteminde e, mümkün olmayan bir çoğunluğu elde etti. Fakat o çoğunluğu ondan sonra iktidarını halk nezdinde meşru kılacak, seçmen nezdinde meşru kılacak biçimde kullandı. Başarısı burada o orantın arkasına e, yatarak e, kısa zamanda orantı heba etmemiş olması. Şimdi denecektir ki, iktidar partisi olduktan sonra, hele bir iktidar ol, ondan sonra zaten iktidarını pekiştirirsin. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. İşte herkes yapamıyor bunu. İnsanları da zorla, tüfekle tabanca ile tehditle seçimde oy verdiğini söyleyemeyiz. çıkar amacıyla oy verdilerse, o seçim demokraside biraz insanın çıkar amacıyla oy vermeli. Evet yani orta yakın ve orta vadedeki beklentileridir, çıkarlarıdır, umutlarıdır. Evet. Dolayısıyla kalkıp da Adalet ve Kalkınma Partisi herkesin cebine 50 lira koydu, oy aldı gibi saçma rivayetlere herhalde inilecek halimiz yok. Bu ee, Adalet ve Kalkınma Partisinin burada gerçekten e, iktidarda olduğu e, hem avantaj olması hem avantaj hem dezavantajlı. dezavantajdı. Bunu avantaj yönde kullanmış olması ve buradan hakikaten e, başarıyla çıkması yüzde elli yüzde 49.9 çok yüksek bir katılım görünmemiş derecede yani, de yüksek. Yüzde 87'lik bir katılımdan bahsediyor. İnanılmaz hakikaten yani. Yani yüzde ben... 87'lik katılım neredeyse insana şey veriyor şüphe <gülüyor> yaratıyor bu bu kadar büyük katılım başka yerde olsa diktatörlüklerde olsa ve desek dese ki ben %87 ile seçildim dalga geçeriz şişirmişlerdir evet. doldurmuşlardır seçim sandıklarını deriz ama o, orada zaten katılımı pek vermezlerdi o genellikle vermezler, vermezler evet genellikle vermezler %87 ile genellikle seçilirler onlar Evet. %98 falan hatta oluyordu. Evet, Kazakistan falan. Zeynep Rusya'daydı galiba değil mi? Evet. <gülüyor> o da IMF'ye müracaat etmiş ee, geçtiğimiz günlerde. Lukashenko. Ama, evet. En nihayet o da IMF kapısında düzenmiş. Ee, bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu başarısını... E, üzerine düşünmek e, lazım. E, tabii baştan, yani şimdi değil... ...epeyden beri düşünmek lazım. Siz de yapıyorsunuz, yapmaya çalışan... Dü ...dünya kadar da insan var. Düşünülmüyor bu, dikkat edilmiyor falan deyip de böyle... E, ...biraz küçümseyen bir tavır içinde girmememiz lazım. Bu insanlar anlamaya da çalışıyorlar. Zaman zaman bunu izah eden... ...bunu anlayan, anlamaya çalışan... ...kanımca doğrunun gerçeğin bir kısmını en azından yansıtan analizler de yapılıyor. Bu tür olaylarda bu çok karmaşık bir olay. Milyonlarca insanın tercihlerinin bir yerde buluşmasını sağlayan bir olay. Dolayısıyla şu nedenden olmuştur, işte bir tek bulduk, bunun formülü budur gibi tek boyutlu izahlarla, açıklamalarla ...bunun analiz edilmesi o kişinin biraz fikir yoksunu olduğunu gösterir... ...veya çok fazla kolaylaştırıcı olma çabası işin gerçekliğinin büyük bölümünü gizlenmesine yol açar. Burada Tayyip Erdoğan'ın kişisel beğenelim, beğenmeyelim, otoriter bulalım, tahakkümcü bulalım, saldırgan bulalım... Bazı açılardan çok sığ bulalım. Ama Türkiye toplumunda seçmenlerin %50'sini bu seçimlerde oyunu AKP lehine kullanırken AKP'ye mi oy verdi yoksa Tayyip Erdoğan'a mı oy verdi? Bu zannediyorum ikincisine doğru daha ibre ağır basıyor. Tayyip Erdoğan'a oyunu verdiğini daha fazla söyleyebiliriz. Yani Tayip Erdoğansız bir AKP yüzde 50 alır mıydı? Belki yüzde 40 alırdı, belki yüzde 35 alırdı. Ama yüzde 50 alır mıydı? Bundan emin değiliz. Bu bir ipotez bir söylediğim, bir varsayım. İkincisi şöyle bir tespiti epey bir arkadaşımla tartıştım. Onlar AKP yüzde 40'a düşecek. bu toplum da bu kadar memnuniyetsizlik varken AKP'ye insanlar nasıl oy verirler işte falan diye bir topluma yönelik bir memnuniyetsizlik projeksiyonu yapıyordu. Fakat şunu bir türlü göremiyor. CHP'ye oy verenler diyelim daha çok veya AKP'den nefret ederek CHP'ye oy verenler diyelim. eee Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye toplumunun e, büyük bir bölümünde var olan, en azından altı sınıflarda, orta sınıflarda var olan bir e, iyimserlik, e, gelecek açısından iyimser olma halini kanalize ediyor. E, yapılan anketlerde ilginç şeyler çıkıyor. Fransa gibi, İtalya gibi toplumlarda geleceğe yönelik iyimserlik e, oranı... Çok düşük çıkıyor. Gelecek, geleceğe yönelik baya karamsar bir beklenti var bu toplumlarda. Türkiye'de ise geleceğe yönelik toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir iyimser yaklaşım var. Geleceğe yönelik. Kendi haliyle ilgili değil bu söylediğim. Şu andaki haliyle ilgili. Geleceğe yönelik bir iyimser yaklaşım var. Bu bir cahil cüreti diyebilirsiniz biraz küstah elik bakışıyla. Cahil cüreti diye denilebilir. Bu yoksulun daha fazla yoksul olamayız. Nasıl daha iyiye gider gelecek anlayışı da olabilir. Ama e, bütün bunların ötesinde haklı veya haksız, belki saf dil biçimde bunların hepsi mümkün. E, belki cahilce, belki kendine çok aşırı özgüven e, duyarak... He, ne olursa olsun bir değer yargısıyla hiçbirini e, ölçmeden söyleyelim. Bu toplumda Adalet ve Kalkınma Partisi, toplumun geleceğe, toplumun büyük bir kesiminin geleceğe olan güvenini tazeleyen, güçlendiren, pekiştiren bir e, söylemi var. Bu evet. iktidarda olduğu için belki daha kolay bunu yapması e, ve zaten kampanyasının Ana eksenine baktığımızda da Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasının bunu gördük. 2023 projeksiyonuydu. Yeri olacağız, diri olacağız, büyük olacağız, bir olacağız sloganıydı. Evet. 2023'te dünyanın en büyük onuncusu olacağız sloganıydı. Yoksulluğu işte şu kadar azalttık sloganıydı. Bu Yalan değil yoksulluğunu azalmış olmalı. Evet dün, yani, dün Serdar Kaya'nın e, pazar günkü yazısındaydı yanılmıyorsam tarafta da işte 2000 e, civarında bir milli gelir adam başına dolardan e, 10.000 dolar Tabii civarında. Tabii bu 10.000'in 10.000 olmasının nedeni Türk parasının aşırı değerli olması falan bütün bunları ikisi açısından evet. düzeltiriz. Ama 10.000 değilse bile aşırı değerli olmayan bir hesapla yapsak 7.000'dir. Evet, dolayısıyla yani önemli bir şey de var. İktisadi bakımdan da ferahlama, rahatlama. Yani şunu, şunu kabul edemiyor bizim bazı arkadaşlarımız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elbette sol olarak özgürlükçü bir yaklaşımla, sosyal eşitlik ve siyasal eşitlik temelli yaklaşımla eleştireceğimiz çevre ilkeleri açısından, doğa koruma açısından, kaliteli, eşit sosyal yaşam açısından, özgürlük açısından, kimliklerin özgürlüğü açısından eleştireceğimiz, mücadele vereceğimiz bir yığın alan var sonuçta. Ne kadar neoliberal Neoliberalizm neo bile sonuçta Adalet Kalkınma Partisi muhafazakar, liberal bir parti. Evet. Ama bu muhafazakar liberal partinin e, Türkiye'de yoksulluğu arttırdığını söyleyerek kampanya yaparsanız kimse size inanmıyor. Çünkü yoksulluk artmıyor. Yoksulluk azalıyor. Az artan ne derseniz, yoksul olan kesiminle en zengin olan kesim arasındaki fark artıyor. Fark artıyor. Artıyor çok tamam. Evet. Ama yoksul olan kişi de 10 sene öncesine de azalan baktığında çok daha az yoksul olduğunu görüyor. Ve de tabii şey bu yoksulluk azalırken, yoksulluğun azaltılması için kullanılan kaynaklar da bir daha yerine konamayacak kaynaklar oluyor çoğu zaman. Yani? Ee, örneğin bu çevre konusundaki yaşananlar gibi. Ee, evet, o he, dediğin doğru. O, onu ama e, yoksul insanlara anlatmakta zorluk çekeriz. Evet. E, yani yoksul insana sen çok yoksulsun. Şimdi çevre konusunda bu kullandığımız kaynakları yerine koyamıyoruz. O yüzden sen yoksul kal diyemeyiz. E, dolayısıyla o da zenginlere e, anlatmamız gerekiyor. Ama işte tabii şey de var. E, yani hem yoksul olup... Hem de yaşam kendi yaşam biçimi o kaynaklara bağlı olan insanlar var. Bunların sesi de pek çıkamadı sanıyorum bu seçim. Ee, en azından seçim öncesinde Hopana yaşayanlar falan filan ekseninde e, Hesler kapsamında vesaire dile geldi ama e, ama artık çok az Mayıs seçimin seçmenin e, ağırlık merkezi çok büyük ağırlık merkezi artık kentli. Doğru artık kentli. Yok, yani, bu seçimin ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi de oldu zaten. Evet yani artık kentli ve kentlilerin yoksulluğu kentlilerin algısı kentlerin e, çevre e, bilinci e, harekete geçerse bu iş olacak. Dolayısıyla Aynen zaten... öyle yani çok doğru bu bir şey de tabii yani bir de yol, hastane, sağlık mes Hizmeti meselelerinde ağırlıklı hizmet bir ağırlıklı yaptı da bir kısmını yani bunu tabii tabii inkar edemeyiz. Zaten sağlık özellikle bu konuda en önemli e, başarı kıstaslarından bir tanesi. Daha iyisi olamaz mıydı? Elbette ol, olurdu ve bunu söylemek zorundayız. Zaten siyaset bunu yap, gerektiriyor. Sol siyaset yapılan sağlık hizmetlerinin e, sadece sadece kötü olduğunu anlattığı zaman... Ee, ve bunun geriye dönüşü olduğunu anlattığı zaman, insanların eskiden zaman daha kötü sağlık hizmetleri aldığını ima ettiği zaman e, o zaman inandırıcı olamıyoruz. O zaman bizim yapacağımızın hakikaten bugünden daha kötü olacağı inancı zorluyoruz. <gülüyor> evet. ee, yol konusu da öyle. Tamam biz e, duble yollara karşı çıkalım ama insanlar da yol istiyorlar. E, Trend e, Demiryolu taşımacılığını ön plana çıkartalım. Elbette çıkartmamız lazım ama demiryolu taşımacılığı da yol istiyor. İnsanların bütün köylerini tek tek ile götüremeyeceğiz. Dolayısıyla demiryolunu da yolla beraber tasarlamamız gereken bir şey demiryolu. Havaalanlarına karşı çıkalım ama insanlar Türkiye coğrafyasında eskisine nazaran 24 saatte gidip e, e, o günün parasıyla bugünün parasıyla 50 lira 70 lira verdiği yola şimdi bir buçuk saatte belki 100 lirayla gitmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla tabii ki bu bir orta sınıfın e, tüketimine hitap ediyor. Ama orta sınıfta Türkiye'de e, en büyük kesim, en yoksul kesim en büyük kesim değil Türkiye'de. Evet, yeni bir yani güçlenen bir böyle yani ve bu, bu iyi bir şey. Ortasına yani biz bunu ha. aa işte e, Türkiye çarpıklaşıyor falan diye algılamamamız lazım. İnsanların refah seviyesinin artması, çevre yıkımını da dikkate alarak falan ama insanların refah seviyesinin artmasını biz küçümsersek e, o zaman o insanlarla diyalog kuramayız. O insanların dünyasını anlayamayız. Özgürlükleri savunurken Sanki refahtan biz e, feda edeceğiz türünde bir e, ancak ve ancak zengin solcuların söyleyebileceği, edinebileceği bir lüksü yoksullara empoze etmeye çalışır. E zaten hatalardan bir tanesi de bunun söylemin ötesine pek gitmemiş olması değil mi? Bu diğer partiler açısından baktığımız zaman yani sadece karşı çıkmayı geçip alternatifini oluşturarak bu veya benzer bir refer evet. seviyesinin farklı bir yoldan da evet. sürdürülebileceğini gösterilmesi. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ni de o kadar küçümsemeyelim. 6 <gülüyor> ay zarfında örneğin seçim kampanyası başladığında bunu üçümüz konuşmuştuk. Cumhuriyet evet. Halk Partisi bu sefer layıkllık elden gidiyor şeriat kapıda e, yeşil bayraklarıyla e, geldiler gibi bir kampanya yürütmedi bu sefer evet o cumhuriyet mitingleri havası yoktu yani yoktu e, sosyal politikalar üzerinden gitti bu çok önemli. ...hakikaten önemli. Aile sigortası Sosyal yani. politikalar üzerinden gitti... ...aile sigortası diye bir şey getirdi insanların kafasına... ...bu hemen alt... ...altı Aile ay önce söyleyince insanlar hazır... Cumhuriyet Halk Partisi bir şey söyleyecek de biz ona oy vereceğiz... ...olmuyor siyasette... ...zaman gerekli insanların değiştiklerine... ...politikalarının değiştiğine... ...bunun doğruluğuna... ...belki, belki Cumhuriyet Halk Partisi önerir... ...Adalet ve Kalkınma Partisi... ...hayata geçirir. Evet. Aile sigortasını. <gülüyor> evet, Ama bu... Bu, bu da iyi bir şey. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman biz e, bu, bu Ağder ve Kalkınma Partisi'nin sosyal politika konusunda önerilerini e, yerine kısmen veya bütünüyle yerine getirmiş olması nedeniyle eleştirecek değiliz herhalde. Daha fazlasını, daha iyisini yapması için bastırmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. E, benzer benzer biçimde e, ikinci kazananı gelelim şimdi. Evet. Biraz evvel siz de ikinci kazananın <gülüyor> Emek, demokrasi ve özgürlük bloku evet. olduğunu söylediniz. Tabii burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı olarak çok dezavantajlı bir pozisyonda. Gerçekten eşit mücadele imkanları olmadan verdikleri bu yürütülen bu çalışma, tabii ki bunu da açıkça söylemek lazım. BDP örgütü ağırlıklı yürütüldü. Buna Sol örgütler, e, sivil toplum aktivistleri e, katıldılar elbette ama m, ana omurga, taşıyıcı omurga BDP e, örgütü, örgütüydü ve zaten taşıyıcı seçmen kitlesi de bugün %10 barajı olmasa e, BDP'ye oy verecek olan kişilerden oluşuyordu. Kampanyada büyük ölçüde BDP kampanyasıydı. Evet, Seyfettin Güler de bir not yollamış bizlere. E, o da aynı şey söylüyor. Yani büyük bir başarı imza atmıştır. Sadece oyların artırmakla kalmamış. Bir seçim çevresinden birden çok fazla, birden çok fazla bağımsız milletvekili seçtirmek gibi çok zor bir operasyonu başlattı. O zorluğu ben size bir tarif edeyim. Evet. Önünüze alın e, bağımsız adayların aldıkları oyları. Diyarbakır'da örneğin... Diyarbakır'ı alın. Iki oy almış Şerafettin arkepin. Elçi ile Hatip Dicle arasında... Şerafettin Elçi 60 bine yakın oy almış. Hatip Dicle 90 bine yakın oy almış. Ama diğer dört adayı arasında oy farkları binden fazla değil. Evet. Şırna'yı alın. Mardin'i alın. Mardin'de... E, Ahmet Türk ve diğer iki aday, biri Süryani olmak üzere, diğer Erol Bey, diğer üç aday. Yani toplam üç adayın arasındaki oy farkı binden fazla değil. Van'ı alın aynı şekilde. Dört adayın arasındaki oy farkı cüzi miktarda. Bu müthiş bir şey. Evet, hakikaten. Bu müthiş bir şey bu. Ama zaten ancak bu şekilde 6 tane milletvekili Diyarbakır'dan seçilebilirdi. Ve organizasyon olarak Toplama da Toplama baktığımız zaman ya. ama işte bu Diyarbakır'da da 2 kat neredeyse oy almış AKP'nin. Ama 1 fazla milletvekili çıkartmış. Zaten büyük ihtimalle %10 barajı olmasaydı Diyarbakır'dan 7 milletvekili çıkartabilirdi bu oy sistemiyle. Yani yüzde on barajı demir yedi tane milletvekili Çıkartabilirdi bu sistemde ama çok riskli olurdu hı hı. Ee, dediğiniz gibi yüzde on barajı olmasaydı bu oy oranıyla baktığımızda ee, zaten yüzde on barajı olmasaydı o zaman bütün 81 ilde belki 84 seçim çevresinde Seçimlere girecekti BDP. O zaman yüzde 6.6 değil belki 7.5 falan alacak. Evet. Çünkü Edirne'de, Trakya'da, Kırklar elinde de BDP'ye oy verecek insanlar çıkacaklardı. Seçilme orada milletvekili seçilmiş olmasa da. Evet. Ama benim yaptığım hesaba göre yüzde 10 barajı olmasa ve bu oy oranını yüzde 7.5'a hesapladığımızda takriben 45-50 milletvekili çıkarabilirdi. 36 milletvekili çıkardı. Arada tabii ki bir haksızlık var. Bu 36 yerine 50 çıkan milletvekili nereye gitti diye sorarsanız. E, nereye gittiğini biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi e, %49, %50 oy aldı mecliste. Milletvekillerinin %59'una sahip şu anda. Evet fazlası var yani. Fazlası var. CHP'nin biraz azı var. Yüzde yirmi altı oy aldı, meclisteki milletvekillerinin yüzde yirmi dört sahip. İşte arada gene AKP'nin elindeki on 15 milletvekili fazlası bu yüzde on barajı ve bu seçim sistemi nedeniyle AKP'ye gitmiş durumda ama eskisine nazaran bu artık çok azaldı. Evet ve yani gene Seyfettin Gülçen söylediği gibi artık yüzde on barajını tamamen işlevsiz bırakmıştır BDP'nin bu başarısı diyor yani. E, tabi tabi işlevsiz bıraktı çünkü. Ee, dediğim gibi yüzde doksan dört buçuk galiba e, mecliste temsil edilen e, seçmen oranı. Evet çok yani bundan sonra artık seçim sistemini galiba değiştireceğiz. B büyük ihtimalle değişir. Tabii şey şöyle bir sorun var BDP yüzde 10 barajı kalkmazsa ve e, Kürt seçmen ağırlıklı olmaya devam ederse e, bunun ötesine geçmekte çok zorlanır. Birkaç tane işte Gaziantep'te akım bir dal seçilemedi falan ama bunun ötesine geçmek yani 36'yı 40'a çıkartırsa en iyi ihtimalle çıkartır. O da çok kolay gözükmüyor evet. artık. Riskli olmaya, Çok riskli olmaya başlıyor. Ama BDP'li seçmenlerin disiplinine, BDP'li seçmenlerin siyasal bilincine hayran olmak ve takdir etmek, şapka çıkarmak zorundayız ve o dağdaki çobanın oyuyla benim oyun bir mi diyen e, kişilerin kendi seçmenlerinin e, böyle bir mobilizasyona girip giremeyecekleri konusunda biraz düşünmelerini düşünmeye davet etmek lazım. Ama haklı var çobanınki daha iyi, değerli. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> en azından optimize edildi gayet iyi bir şekilde. daha e, Bu e, hakikaten e, Kürt e, seçmeninin e, sol seçmenin ee, bu blok etrafında oluşan seçmenin ama Kürt siyasal hareketine e, destekleyen kişilerin, seçmenlerin e, siyasette ne kadar önem verdiklerinin de göstergesi. Bu iyimser olmamız gereken bir gelişme. <gülüyor> Türkiye'deki gelişme, gelecek açısından, Kürt sorunu açısından iyimser, hakikaten iyimser olmamız gereken bir gelişme. Ve bunu bütün siyasal partilerin artık ciddi biçimde değerlendirmeleri ve... Yeni koordinatlarla düşünmeleri lazım Buradan geriye gidiş yok artık Evet Ve, ve yani, olmasın da niçin olsun? Olmasın e, belki de o tırnak içindeki bo, Balkon konuşmasında Söylenen sözlerden en önemlilerinden biri de e, Esas galibinde Türkiye ve demokrasi olması e, Şeklindeki ifadesiydi Başbakanın Orada ben kasıt buna, mı muydu bilmiyorum ama <gülüyor> Bilmiyorum ama bence kası, e, Kasıt ne olursa olsun gerçekten Demokrasi adına çok Varoluna <gülüyor> uyuyor Yani demokrasi adına ee, çok partilerinin yüzde on barajından e, kendilerine e, üstünlük sağlamak isteyenlere rağmen yapılmış bir şey bu ve gerçekten herkesi e, herkesi bu, bu, bu konuda e, bir e, bu, bu kararlılığın bu bilincin bu mobilizasyon kapasitesinin, karşısında düşünmek ve Kürt sorunun hani demokrasiye sahip çıkan çıktığını Türkiye toplumunun bütünü %87 katılımla gösterdi. Toplumun bütünü gösterdi bunu. Evet her zaman seçimlerde ben de böyle bir izlenim uyanmıştı. Ta ilk başından beri yani ilk hileli seçim hariç 46, 46 hariç 46 hariç. Hepsinde böyle bir hoş sürprizler muhakkak olmuştur. Ve bu sefer de... Ve Referandum ve... demede seçim diyorsun değil mi? Referandum çünkü hoş sürprizler tek... ...biraz hoş olmayan sürprizler evet. de olmuştur. Evet. <gülüyor> ha, ben seçimlerden... Onu düzeltelim. <gülüyor> Milletvekili yerel seçimlerden bahsediyoruz. Evet, ve çok da şey oldu yani... ...sonuç itibariyle... E... Bence iyi bir sınavdan da geçtiği rahatlıkla söylenebilir Türkiye Tabi Tabii tabii. Bey, önümüzdeki dönemde bundan güç almış, bu meşruiyetini ispat etmiş, bu zorlukları yenerek mecliste 36 milletvekiline sahip olmuş olacak, sahip olan bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup elbette sadece Kürt sorunu değil, Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili asli konularda söz sahibi olacaktır. Ama esas olarak anayasa konusunda evet. karar verici durumda olacaktır. ve Bu açıdan da umutlu olmak için sebep var. Yani daha önce çok yakın zaman öncesine kadar bu kaba elitist bakışın işte sık sık da azinesinin bir sözünü atıf yaparak %60 aptal zaten filan diyerek e, aşağıladıkları e, geniş halk kitlelerinin e, bence artık pek ben biraz terse şey... çevireyim mi evet <gülüyor> bu %60 aptal e, oranını bilmiyorum ama bu %60 aptal dediği aznesinin içinde bir aptal kesim var en azından şöyle bir kesim var kendi kalbinden geçeni topluma atfederek CHP'yi %35 %40 oy kesin alacak diye düşünen tek parti iktidarı diyen de birileri olmuş zaten ee, ve e, onlar biraz düşünmeleri lazım. Aptallık sınırı, e, aptallığın kriterleri nedir diye sonuçta. Yani gerçeği görememek ve sadece kendi gönlünden geçeni topluma atfedip böyle CHP yüzde 35 yüzde 40 birinin tek parti iktidarına geliyor diye düşünüp de bunu e, buna inanmak bir zeka göstergesi olmasa Zaten gerek. kendini sorgulamadan otomatik olarak akıllar arasında saymak da e, pek e, <gülüyor> galiba yaparsız. o dediğin en önemlisi kendini sorgulamadan otomatik olarak %40 e, yani %60'ın öbür tarafında <gülüyor> kendini zehini, tanımlamak da galiba bir zeka ve akıllılık göstergesi olmasa gerek. Evet Yani, yani aznesin çok haklı olabilir ama o %60 ile %40 arasında değişebilir şey. Tersine dönebilir. Evet, hatta biraz daha az da belki oran. <gülüyor> evet, tabii tabii canım, bu, bu oranların hiçbir anlamı yok. Peki, en çok... azından buna inanmak belki <gülüyor> Ariniz'in ifade ettiği şey e, gösteriyordur. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.